Kudret de böyledir. Kişi, Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğuna ve ne yerde ne de göklerde onu hiçbir şeyin aciz, aciz bırakamadığına iman ederse, yarar sağlamada ve zarardan korunmada bütün ihtiyaçlarında Allahu u Teala'ya güvenir. Allah-u Teala Hud Aleyhisselam için şöyle buyurur. Ben hem benim hem sizin Rabbiniz olan Allah'a dayanmışım. Yerde debeğenen hiçbir canlı yoktur ki alnından oturtmuş olmasın. Şüphesiz ki benim Rabbim doğru bir yol üzerindedir. Allah-u Teala tevekkül etmesinin sebeplerinden birinin, yerde ve göklerde bulunan her canlının iplerinin onun elinde olması, onun otorite ve egemenliği altında bulunması olduğunu belirtmiştir. Hud Aleyhisselam, allah Teala'nın kudret ve egemenliğinin altında oldukları sürece, karşı çıkan kafir kavminden korkmadığını açıklamıştır. Rahmet sıfatı da böyledir. Onun rahmetini bilmek, kişiyi tevekkül etmeye sevk eder. Yakup Aleyhisselam için allah Teala şöyle buyurur. Koruyucu olarak allah en iyi yolandır. o merhametlerin en merhametlisidir hikmet sıfatı da böyledir hakkında verdiği kararlarda kişiye aksi gibi görünse de Allahu Teala'nın hikmetinin sonsuz olduğunu kişi anlarsa ona tevekkül eder kader ve kazaya razı olmak tevekkülün meyvesidir tevekkülünü açıkladıktan ve bunun Allahu Teala'nın <gülüyor> bilgisine dayandığını belirttikten sonra Hut Aleyhisselam şöyle demiştir şüphesiz ki benim Rabbim doğru bir yol üzerindedir yani Adaletli bir hakemdir ve verdiği hüküm mutlak adalettir. Bu hüküm ister kafilerin Hud Aleyhisselam'a eziyet etmesi ile ilgili olsun, ister kendisinin onları yenmesi ve Allahu Teala'nın onlardan intikam alması ile ilgili olsun, Allah'ın hükmü adalettidir. Bu Yakup Aleyhisselam'ın şu sözlerine benzemektedir. Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ne yapsam da Allah'tan gelen hiçbir şeyi sizlerden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak ona tevekkül ettim tevekkül edenler de yalnız ona güvenmeyi dedi. Kul verilen hükmün hikmetini kavramasa bile Allah'ın verdiği hüküm mutlak bilgiye dayanan adalettir. Allahu Teala mümin kulu için hayırdan başka hüküm vermez. Ta ki billahi Allahu Teala'ya tevekkül ettim ama bana hayırlı hüküm vermeli demesin. Çünkü böyle diyen bir insan Allahu Teala'nın hikmet sıfatına iman etmemektedir. Bu Allahu Teala'nın bazı sıfatları kabul edip bazılarını tanımamaktır. Tamam. Şimdi biz geçen dersimizde tevekkül meselesini anlatırken dedi ki normalde tevekkül e, yapıldığı zaman olan, yapılmadığı zaman olmayan yani kemal sıfatıyla alakalı olan bir durum değildir. Bilakis tevekkül kalbin amellerindendir ve tevekkül imandandır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de sürekli eğer iman ediyorsanız Allah'a tevekkül edin. Müminler sadece ve sadece Allah'a tevekkül etsinler buyuruyor. Öyleyse hani bazı insanlar ben tevekkül etsem de olur, ben tevekkül etmesem de olmaz böyle bir şey diyemez. Tevekkül sadece Allah'a tevekkül etmek tevhidin kısımlarındandır. Ve her Müslüman'da olması gereken özelliklerden bir tanesidir. Biz dedik ki alimler tevekkülü farklı farklı şekillerde tanımlamışlardır. Öyle değil mi? Bu farklı tanımların sebebi nedir demiştik. Başka? Yani alimlerin her birinin tevekküle ayrı bir şekilde tanım yapmalarının sebebi neydi? Tevekkül içerisinde sıfatların farklı farklı bulunması. kudret yönünde, hikmet yönünde Biz demiştik ki tevekkül normalde tek başına bir özellikle açığa çıkan bir şey değildir. Tevekkül birçok özelliğin, birçok vasfın birçok noktanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir ahlaktır. İşte alimler o tevekkülün açığa çıkabilmesi için gerekli olan her bir maddeyi göz önünde bulundurarak ayrı bir tanım yapmışlar. Mesela biz demiştik ki tevekkül yapacak olan birinin Allah'ı tanıması lazım, öyle mi? Allah'ı tanıması lazım, kalbi Allah'ta sükunet bulması lazım, Allah'ın Allah kaderine razı olması lazım, Allah'a teslim olması lazım, işlerini Allah'a tavfid etmesi lazım vesaire Demiştik alimlerin her bir tanesi bu tevekkülün olmazsa olmaz zükünlerinden bir tanesini göz önünde bulundurarak o yönün açığa çıktığı bir tanım yapmışlardır. Ve demiştik İbn-i ne diyordu? İbn-i diyordu ki oysa tevekkül mürekkep bir şeydir. Birçok mananın bir araya gelmesiyle oluşabilecek bir şeydir ve sekiz tane madde saymıştık. Ve mi? Demiştik ki İbn-i diyor ki bu sekiz tane madde bir araya gelmediği müddetçe kulun mütevekkil olması ve tevekkülün açığa çıkmasına ne değildir? Mümkün değildir. Bu maddeleri saymıştık. Bu maddelerin içinden birincisi hangisidir demiştik? Allah'ı tanımak. Şimdi biz demiştik ki Allah'ı hakkıyla tanımak sadece tevekkülün değil. Aslında insanın kendini arındırmasının ve Allah'ya kul olmasının terbiye, ahlak, teskiye tasfiye denilen ilmin temel meselesi kulun Allah'ı tanımasıdır. Ancak Allah'ı doğru tanıyan, Allah'ı Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanıtan bir insan Allah'tan hakkıyla korkabilir. Öyle değil mi? Ancak Allah azze ve hakıyla tanıyan, Allah azze ve celle'yi Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir tam bir insan tanıyan bir insan Allah'a hakıyla ne yapabilir? Allah'a hakıyla sevebilir. Ancak böyle olan bir insan onun emirlerini yerine getirebilir vesaire. Yani bütün teskiye'nin temelinde ne vardır? Bütün teskiye'nin temelinde Allah azze ve doğru tanımak vardır. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ele aldığımız zaman farklı farklı itibarlarla Kur'an-ı Kerim'i ele alabiliriz. Ama şu itibarla ele alırsak, Kur'an'ı bir terbiye kitabı olarak ele alırsak, yani Kur'an bir ahkam kitabıdır, hayat nizamıdır vesaire vesaire, de onu değil, sadece bir yönünü ele alırsak, yani Kur'an-ı Kerim'i bir terbiye kitabı olarak ele alırsak, Allah bu kitapla sahabeyi terbiye etti, sahabeyi nasıl terbiye etti diye ele alırsak, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını çevirdiğimiz zaman en çok karşımıza çıkacak olan şey nedir? İsim ve sıfat ayetleridir. Öyle değil mi? Yani bu itibarla Kur'an-ı Kerim'i ele alır, baştan sona okursak sayfa sayfa çevirdiğimiz zaman en çok karşımıza çıkacak olan şey Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıdır. Öyleyse Allah Azze ve Celle sahabeyi en çok neyle terbiye etmiştir? En çok isim ve sıfatlarla te terbiye etmiştir. Çünkü insan karşısındakini iyi tanırsa onunla muamelesi onu tanıdığı orandadır. Yani bir insan karşısındakini ne kadar güzel tanırsa onunla yapmış olduğu muamelenin de neyi güzelliği ona bağlıdır. Bu bizim Allah aramızdaki Allah'la aramızdaki ilişkide de böyledir. Biz Allah'a isim ve sıfatlarıyla onun Kur'an'da kendini tanıttığı gibi güzel bir şekilde tanırsa öyle mi? Onunla aramızdaki olan ilişki de bu şekilde ne olacaktır? Güzelleşecektir. Çünkü onu doğru tanıdığımızdan ötürü Anlaşıldı. Bütün terbiyenin, bütün tasfiyenin, bütün kalp amellerinin merkezi neyin üzerinde toplanıyordu? Üç şeyin. Korku, sevgi ve rica. Öyle mi? Bütün kalp Yani tezkiyenin çoğu kalp amelleri ile alakalıdır. Biz ne demiştik? Tezkiyenin temelinde kalp vardır. Kalp arındı mı organların ameli zaten kendiliğinden istikamet bulur. Yeter ki kalp ne olsun? Kalp arınsın ve organlar şeriata müttebi olsun, şeriata tabi olsun. İnsan tam şeriatın istediği şekilde nefsini arındırır kalbin bütün amellerinin dayanağı neresidir? 3 tanedir. Sevgi, korku ve rica ummak. E şimdi bir insanı Allah azze ve celle'yi doğru düzgün sevebilmesi için, hakıyla sevebilmesi için Allah azze ve celle'nin bütün güzel sıfatlarını bilmesi lazım. Yani insana faydalı olan hem dünyasında hem ahiretinde insana faydalı olan bütün sıfatlarını bilmesi lazım. Hakıyla Allah'tan korkabilmesi için Allah'ın korkutucu olan dünyada ve ahirette insanın muhalefet ettiğinde kendine ikab veya ceza geleceği bütün sıfatlarını Allah'a vezcelerini tanıması lazım ki insan hakkıyla Allah'a vezcelerden ne yapabilsin korkabilsin. Yani bu bu mesele Allah'ı tanıma meselesi bütün terbiyenin ve teskiyenin temelinde olan mesele. Allah hakkıyla tanıyanlar Allah hakkıyla kulluk edenlerdir. Öyle mi? Bir de ayrıyeten bu terbiyenin, teskiyenin tek tek meselelerini ele aldığımız zaman mesela tevekkül. Öyle mi? Teskiyede, terbiyede bir meseledir. Başlı başına bir meseledir. Teskiyenin de keza veya tevekkülün de temelinde ne vardır yine? Allah'ı yi hakkıyla tanımak vardır. Mesela geçen dersimizde başlık olaraktan söyledik. Bu derste şeyh ne yaptı? Bu derste şeyh tane tane bunları açıkladı. Öyle mi? Mesela birincisi dedi, ilim. Yani bir adamın Allah'ı hakkıyla tevekkül edebilmesi için bir defa Allah'ın ilim sıfatını hakkıyla bilmesi lazım. Öyle mi? Yani, Tabi şimdi şunu da geçen dersimizde Allah-u Alem söyledik, yine söyleyelim. Bilmek demek, ilim demek değildir ha. Yani bir şeyi biliyor olmak, ilim sahibi olmak demek değildir. Biz ne zaman bilgi ilim olur dedik? Amelim. Faydalı olduğu zaman. Yani faydalı ilim dedik, bir faydalı ilim var, bir de faydasız ilim var. Peygamber vesselam onun için her sabah ve her akşam Allah'tan faydalı ilim istiyor, faydasız ilimden de Allah'a sığınıyor. Bak, Demek ki bir takım ilimler var, ilimdir ama faydasızdır. Faydasız olması nedir? Hayata yansımamasıdır. Öyle mi? Faydasız olması nedir? Hayata yansımamasıdır. Ahiret yolunda insanı ahirette güzelliklere götürecek amellere teşvik edip, insanı kötülüklere götürecek amellerden alıkoymamasıdır. Öyle mi? Fayda, faydasız ilim demek budur. Yani ben Allah'ın alim olduğunu biliyorum demek, insanı tevekküle götürmez. Nice insan var? Biz kendimize bakalım mesela. Hepimiz Allah'ın alim olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Ama bu bizi hakkıyla tevekküle götürüyor mu? Bazen tevekkül etmiyoruz mesela, öyle değil mi? Veya bazımız çoğunlukla tevekkül etmiyoruz mesela. Sebep? Sebebi ise Allah'ı alim olarak Allah'ın istediği şekilde tanımadığımız için. Yani biz sadece ismen Allah'ın alim olduğunu biliyoruz, öyle mi? Lakin hakkıyla Allah'ın alim olduğunu bilmek, Allah'ın ilim sıfatının insanın hayatına yansıması demek. Burdun bir alanı da nedir? İlim sıfatını hayata yansıması insana hakkıyla Allah'a tevekkül etmestir. E bunun yönü nedir? Yani ilim sıfatı ile tevekkül arasındaki bağ nedir? İlim sıfatı ile tevekkül arasındaki bağ nedir? Nasıl bir bağ kuracağız ilim sıfatı ile tevekkül arasında? Hayır, bizim Allah'a olan ilmimiz değil, Allah'ın ilmi hakkı. Yani Allah'ın ilminin tevekkülü etkisi nedir? Allah Azze Celle sonuçta işlerin hayırlı mı, hayırsız mı olacağını kendi bilgisinde vardır, kendi ilminde vardır. Hı. Biz bir işin, bizim sonucunda başarıya ulaşıp ulaşmadığını biz, biz bilemeyiz. Dolayısıyla Allah'ın ilminde olan bu bilgiye biz tevekkül ederiz sadece. Tamam. Şimdi buna bir örnek verelim mesela. Diyelim ki şimdi senin önünde bir tane kitap var, öyle değil mi? Ne kitabı okuyorsun? Meneş kitabı okuyorsun. Niye sen bu kitabı kendin okumuyorsun da niye gelip benim yanımda okuyorsun? Sebep? Bak sen bu işini bana tafvid ettin. Öyle mi? Al sen bu kitabı koy önüne dedin. Bu kitabı sen bana öğret. Öyle mi? Niye siz kendiniz mesela oturup, Türkçe yazıyor. Hani Arapçalar hadi diyelim tamam neyse. E, Türkçe yazı var içeriden gayet açık bir kitap. Öyle mi? Niye kendi başınıza oturup okumuyorsunuz mesela? Veya niye dışarıdaki normal bir insan gibi de yok ben bu bu kitabı geleyim bunun yanında okuyayım. Veya başka bir şey mesela bir fıkıh kitabını alıp götürüp bir fıkıh hocasının yanında okuyorsunuz öyle değil mi? oysa siz kendiniz de okuduğunu da anlıyorsunuz. Göz var, kulak var, akıl var okunduğundan anlaşıyor Neden? Çünkü karşınızdakinin o konuda ilminin sizden daha fazla olduğuna inanıyorsunuz. Ve o konuda yapacağı tasarrufunkinin sizinkinden daha iyi olacağına inanıyorsunuz. Sizin uzun zamanda kat edeceğiniz yolu onun bilgisiyle size daha kısalaştıracağına inanıyorsunuz, vesaire vesaire, öyle mi? Bak demek ki insanın, birinin kendinden daha fazla ilim sıfatına sahip olduğuna inanması, insanın bazı konularda kendini ona teslim etmesi anlamına geliyor. E bu da tevekkülün ta kendisi değil midir? Tevekkülün ta kendisidir, onun için bu Allah'la bizim aramızdaki ilişkide de böyledir. Yani biz Allah azze ve celle'nin ilim sıfatını hakıyla kabul ettiğimiz zaman, birçok işte adım atarken, yani ben bu işi yaptım üstüme düşeni yaptıktan sonra Allah bu işin öncesini, sonrasını olacağında nasıl olacağını, şöyle olduğunda nasıl faydaların olacağını, böyle olduğunda nasıl faydaların olacağını bildiği için eğer ben bunu biliyorsan tabii yani kendimi bunun üzerine terbiye etmişsem, bu sıfatla ahlaklanmaya çalışmışsam ne yapacağım? O konudaki işimi Allah Azze ne yapacağım? Allah Azze ve e, tevekkül edeceğim, işimi ona bırakacağım. Sen diyeceğim bu işi daha iyi biliyorsun ey Rabbim. Şüphesiz ki senin ilmin her şeyi kapsamıştır ve biz bu şeyi sana bıraktık. Mesela burada örnek olarak neyi verdi? Şuayb Aleyhisselamın kısasını verdi. Öyle değil mi? Şuayb Aleyhisselam'a kavmine ne demişti? Ey Şuayb, ya sen bizim dinimize geri döneceksin veya utta biz seni ve seninle beraber iman edenleri hepsini ne yapacağız? Bu memleketten kovacağız. Yani ya seveceksiniz veya utta terk edeceksiniz. Öyle mi? Hazreti Şuayb orada ne dedi? Hazreti Şeyh dedi ki biz Allah'a tevekkül ettik. Nasıl bir Allaha? Vaseya <gülüyor> Rabbına, kulla şeyin ilm ilme Allah'ı tevekkalına. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz her şey ilim olarak kuşatmıştır ve biz o Allah'a yani o ilmen her şeyi kuşatan Allah var ya biraz önce zikredilen Allah, o zihinden ma'hud olan Allah biz ise işte o Allah'a tevekkül etmişizdir. Öyle mi? Yani ne demek bu? Bu şunun arka planı bu cümlenin arka planı şu demek. Yani siz bizi kovacağınızı söylüyorsunuz, bizi korkutuyorsunuz, ürkütüyorsunuz ama her şeyin en iyisini Allah bilir. Öyle mi? Siz bizi kovabilecek misiniz? Kovamadan ölecek misiniz? Yoksa başınıza bir mesele mi gelecek? Yoksa bizi kovmanız mı bizim için daha hayırlı olacak? Biz kovulduktan sonra dinimizi daha güzel yaşayacağımız bir toprağa mı gideceğiz? Bunların hepsinin bilgisi kimin katında? Allah'ın katında. Öyleyse biz işimizi ona bıraktık. Elinizden geleni ardınıza kovmayın. Yani Allah azze ve celle ne takdir etmişse biz işimizi ona bıraktık. Biz ona tevekkül ettik. Öyle mi? Bak burada tevekkülün sebebi ne? Tevekkülün sebebi bu. Yani Hazreti Şuayb ve onunla beraber olanlar Allah'ın ilmine güveniyorlar. Yani bizim Vasi'u Rabbuna kulle şeyin ilme. Rabbimiz her şeyi kuşatmıştır. Bu sizin iddianız. Bizi kovarız, ederiz, öldürürüz, kaldırırız, içeri atarız. Şöyle bu sizlerin iddiası. Bunu biliyor musunuz? Siz mi helak olursunuz? Allah bizi mi öldürür? Allah bizi mi size muzaffer kılar? Kovalım derken yeryüzü sizi toprağını içine mi alır? Bunları hiç kimse ne yapamaz? Bunları hiç kimse bilemez. İşte ilim ile tevekkül arasındaki şey nedir? İlim ile tevekkül arasındaki bak budur. Hakkese kudret de böyledir. Yani bütün sıfatları bunun gibi ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Yani ben işimi ancak o işi halledebileceğine inandığım bir insana teslim ederim. Öyle mi? Mesela diyelim ki ben şimdi bir bina yapıyorum. Ben bina yaparken, bina yaparken moda uzmanına Getirip al bu binayı yap demiyorum, öyle değil mi? Yani şekli düzgün, kılığı düzgün, kendi düzgün diye al binayı sana verdim, sen moda uzmanısın, binayı kaldır demiyorum. Öyle mi? Kime diyorum al bu binayı kaldır? İnşaatçıya söylüyorum. Neden? Çünkü bu işi hakkıyla yapa, onun yapabileceğine inandığım için, buna güç yetirebileceğine inandığım için ne yapıyorum? Ona bırakıyorum. Hakikaten inşaat malzemelerinin taşınmasını çok sevdiğim insanlara bırakmıyorum. Öyle mi? Çok seviyor olmam, İşimi ona bırakmamı, bırakmam anlamına gelmez veya bırakmamı gerektirmez. Ameli olan adama bırakıyorum. Yani buna gücü olan, buna kudreti olan, bu eşyayı buradan kaldırıp buraya getirmeye e, güç sahibi olan birine bırakıyorum. Hakeza bizim ile Allah azze ve celle arasındaki ilişki de budur. Eğer biz Allah'ın kudret sıfatına hakkıyla iman etmişsek, Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilirsek, ne yapacağız? Biz diyeceğiz ki Rabbimizin gücü her şeye yeter, O'nun gücü her şeyi kuşatmıştır. La يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Yerde ve gökte hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Öyleyse ben bu işimi ne yapıyorum? Benden ve herkesten daha güçlü olan Allah'a tevdi ediyorum ve O'na tevekkül ediyorum deriz. Tamam mı? Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi Allah'ı tanıma noktasında bu saymış, olunan, saymış olduğumuz sıfatlar. Mesela rahmet sıfatı. Burada rahmet sıfatını örnek olarak vermiş. Mesela rahmet. Rahmet insanı nasıl tevekküle sevk eder? Rahmet insanı nasıl tevekküle sevk eder? Nasıl? Tevbe. Rahmet insanı tevekküle nasıl sevk eder? Eğer insan bir amel yaptığı zaman Allah azzeyle ona bir şekilde azap etmeyeceğini, yani mutlaka ama güzel kapılar açacağını düşünür rahmet sıfatından dolayı o işi daha rahat bir şekilde yapar. Şimdi rahmet nedir önce? Mesela rahmet. Kur'an-ı Kerim'de Allah rahmetini nasıl tanıtıyor? <gülüyor> mesela rahim olan rahim olan bir Allah, merhametli rahman olan bir Allah dediğimiz zaman bu Kur'an-ı Kerim'de bu sıfatı biz nasıl buluyoruz mesela? Yani Allah mesela nasıl rahmet ediyor e kullarına? Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman. Mesela örneğin, misal olaraktan ben İsrail'in yaptıklarını bir düşünün. Öyle mi? Yani ben İsrail'in yaptıklarını Normalde bir insan bir insana yapsa, öyle mi? Ondan sonra gökten üzerine böyle ışık inse, nur inse, insan dayanamaz onu öldürür. Yani Yahudilerin Kur'ân-ı an Kerim'de anlatılan o Yahudilerin Hz. Musa'ya yaptıklarını normal bir insan, normal bir insana yapsa, yani mümkün değil, zapt edemezsin o adamı, o karşı taraftakilerini öldürür, öyle mi? Ama Allah her defasında ben İsrail tövbe ettiği zaman onların tövbelerini kabul ediyor, öyle mi? Bu onun merhametini gösterir. Yani Allah'ta kin olmadığını, Allah azze ve celle'de haset olmadığını, kullarına bununla muamele etmediğini, bir de rahmet sıfatının bütün sıfatlarının önünde olduğunu ve Allah azze ve celle'nin rahmeti hak eden her kula rahmetle muamele ettiğini, bir adım rahmete yaklaşana yüz adım rahmetle geldiğini mesela bize gösteriyor. Öyle değil mi? Mesela Allah azze ve celle yine Beni İsrail'i anlatırken yani mevzu iyice anlaşılsın hani biri düşündüğü zaman yav Allah bu insanlara niye merhamet ediyor? diye bir düşünce kafasına geldiği zaman Allah azze ve celle Araf Suresi'nde Ben İsrail'i anlatırken ne diyor? Vasiati rahmeti kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Öyle mi Rahmet. Yani hani kafanızda düşünmeyin niye Allah bunlara merhamet ediyor? Mesela kafir. O kadar Allah'a küfür ediyor, o kadar Allah'a hakaret ediyor, o kadar dini aşağılıyor. Buna rağmen Allah onu rızıklandırıyor öyle değil mi? Ne ile rızıklandırıyor Allah bunu? Rahmetiyle, lütfuyla rızıklandırıyor öyle mi? Kafirin rızkı hak ettiği bir amel söz konusu mu? Değil. Kafir bilaki sürekli dünyadayken daha azabı ve helak olmayı hak ediyor. Ama Allah Azze ve Celle kafire merhametinden, rahmetinden rızık veriyor mesela öyle mi? Hayvanların mesela beslenmesine bakın. O kurtların, o balıkların, o küçücük hayvanların, o anne karnındaki çocuğun mesela. Bunlar neyle besleniyorlar, neyle rızıklandırıyor Allah Azze ve Celle bunları rahmetiyle? Niye? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne diyor? İnnelillahi mi'ate rahmetin. Emsek 'indehu 99 ve enzel bi wahidatin ila al Allah'ın 100 tane rahmeti vardır. 99 tanesini yanda tutmuştur, bir tanesini de yeryüzüne indirmiştir. Biha yarahamul halk. O bir tanesiyle insanlar şey yaparlar? Birbirlerine merhamet ederler. Yani annenin çocuğu olan merhameti, babanın evlada olan merhameti Hayvanların yavrularına olan merhameti, insanların birbirine olan merhameti, bütün bu kainattaki merhamet hepsi daha Allah'ın yeryüzüne indirdiği yüz tane merhametinin bir parçasından müteşekkildir. Yani bir tanesini Allah azze ve celle indirmiştir ve o bir tanesiyle insanlar birbirine ne yapıyorlar? Merhamet ediyorlar. Ve mesela Buhari ne diyor? Eee İnna Allah helemme kada'a el halka كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إن رحمتي Allah bütün halkı yarattıktan sonra arşın üzerinde kendi yanında kaydetmek üzere bir kitap yazmıştır ve o kitapta Allah Azze ve Celle ne der? O kitapta Allah Azze ve Celle benim rahmetim gazabıma ne yapmıştır? Gazabımı geçmiştir. Öyle mi? Şimdi insan bunu bilirse yani Allah'ın rahmetinin hudutlarını bilirse Allah kendi düşmanlarına bile merhamet ediyor. Böyle bir Allah var karşısında. Elbette ki insan ben işimi ona tevdi ettiğim zaman, ben işimi ona bıraktığım zaman, ben ona tevekkül ettiğim zaman. O'na isyan edene bile merhamet ediyorsa bana hayda hayda merhamet edecek ve benim için hayırlı olanı bana takdir edecektir diye insan bu şuura kapılır, bu duyguya kapılır ve bu da insanı tevekküle sevk eden amillerden bir tanesi olur. Tamam? Hangi yönüyle? Yani rahmetin sınırları ve hudutları insan yani isyan eden, işini tevdi etmeyen, ben benim diyen, yerin Rabbi benim diyen insanlara bile Allah merhameti bunları bile kuşatıyorsa merhameti bunları bile kapsamışsa ben O'na kul olarak işimi O'na tevdi ediyorum, işimi O'na bırakıyorum, acaba beni nasıl kuşatır merhameti diye. İnsan bu bilinçte olursa, bu mantıkta olursa insanın bunun insanı tevekküle sevk etmesi nedir? Tevekküle sevk etmesi çok daha kuvvetli olur. Buraya kadar saydıklarımız hepsi insanın tevekkül edebilmesi için bilmesi olan yani bilmesi gerekli olan şeyler. Tevekkül edebilmesi için. Biz ne demiştik? Biz demiştik ki tevekkül iki kısımdır, öyle değil mi? Bir, tevekkülün başı, bir de tevekkülün sonu. Tevekkülün sonu nedir demiştik? Rıza, öyle mi? İbn-i 8. madde olarak neyi sayıyordu? Rıza. Rıza nedir? Hatta şunu söylemiştik, demiş ki tevekkül iki kısımdır. İnsan bazen hakikaten tevekkül eder, bazen kendini kandırır tevekkül ediyorum diye. Öyle mi? İnsan bazen hakikaten tevekkül eder, bazen kendini kandırıyorum, tevekkül ediyorum diye kendini kandırır. Peki biz bu ikisini birbirinden nasıl ayıracağız? Yani adı mesela kendimiz için her birimiz buna muhatabız. Ha? Yani bizler buna muhatabız. Çoğu zaman tevekkül ettiğimizi zannederiz veya ağzımızla yalan söyleriz. Biri bir şey dediğinde tevekeltu alallah deriz mesela veya tevekkel alallah deriz mesela Allah'a tevekkül et deriz mesela ama hakikaten tevekkül etmeyiz. Allah azze ve celle. Tevekkül etmediğimizin tevekkül etmediğimizin veya hakkıyla edip etmediğimizin sağlamasını nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabilir, işin sonucu itibariyle. Eğer iş, biz tevekkül ettikten sonra vaki olduğu hal, bizim hevamıza muhalif olduğu halde bizim kalbimizde sukun söz konusu oluyorsa buna razı olup teslim oluyorsak şüphesiz ki Rabbim benim hakkımda en hayırlı olan neyse bana onu nasip etmiştir diyorsak bu bizim neyimizdir? Hakikaten tevekkül ettiğimizi gösterir. Yani tevekkülün hakiki mi, yalancı olduğu sonucu itibariyle açığa çıkar. Tamam mı? Tevekkülün yalancı mı, hakiki bir tevekkül mü olduğu neyle açığa çıkar? Sonucu itibariyle açığa çıkar. Eğer biz, mesela herkes aynı şeyi söylüyor. Yediden yetmişe hangi müslümana dokunsan, hangimize dokunsan, her birimiz tevekkülle Allah diyoruz mesela. Allah tevekkül et, bırak Allah tevekkül et diyoruz mesela. Yok bu yalan da olabilir, doğru da olabilir. Bunun, bunun bir sağlamasını nasıl yaparız? Sonuç itibariyle. Biz üstümüze düşeni yaptık. Bütün şartları yerine getirdik. Allah'a tevekkül ettik ama sonuç bizim istediğimiz gibi olmadı. İnsan her zaman kendi kasır ve kısır olan ilmiyle gördüğün hayrı ister. Öyle mi? Gözümüzle gördüğümüz bizim için hayır neyse biz ne yaparız? Biz onu isteriz. Öyle değil mi? Ha, İşte biz o istediğimize muhalif olduğu zaman Demiştik ya tevekkülün maddelerinden bir tanesi kalbin sükunet bulması. Yani kalbin Allah'a teslim olup varlık halinde de yokluk halinde de insanın istediği olsa da olmasa da insana aynı şeyi hissetmesi. Yani olsaydı iyi olurdu ama olmadı. Demek ki Rabbim benim için bunu takdir etmiş. Şüphesiz ki bu benim için hayırlıdır. Demek bu gerçek tevekkül ehliyle yalancı tevekkülcüleri birbirinden ne yapar? Birbirinden ayırır. İşte insanı buna sevk eden şey nedir? Allah'ın hikmet sıfatını güzel bir şekilde anlamak ve Allah'ın hikmet sıfatını güzel bir şekilde ne yapmaktır? Güzel bir şekilde tanımaktır. Hikmet sıfatı ne demektir? Rabbim ne yapmışsa mutlaka O'nda benim için hayır vardır. İnsanın bunu bilmesi Allah'ın hikmet sıfatını tanımış olması demektir. Rabbim benim için neyi takdir etmişse şüphesiz ki O'nda benim için ne vardır? Şüphesiz ki O'nda benim için hayır vardır. Öyle mi? Çoğu zaman mesela bu meseleyle alakalı yaşantımızda çoğu şey Zahiren vuku bulur ve bize göre mesela bu nedir? Bize göre bu şerdir. Çoğu şey hayatımızda vuku bulur ve bize göre bu şerdir. Tabi hangi şartlarda biz üstümüze düşeni yapıp Allah'a tevekkül ettikten sonra. Hatırlıyorsanız bu konuyu hemen bir bırakıp bir fayda babından söyleyeyim. Bu çok önemli çünkü bir önceki dersimizde sebeplerle ilgili bir şey demiştik. Sebeplere yapışmak tevekkülün kemale ermesi için şarttır demiştik. Normalde zahiren bakıldığı zaman aslında sebeplere yapışmamak e, tevekkül için e, Kemal Şart'ı olabilirdi. Ama dedik hayır. İbn-i ne diyordu? Bu çok ince bir noktadır diyordu. Çünkü sebeplere yapışmayan bir adamın istediği olmuş olmamış ne olur? Yani sonuç çok Tevekkül edeceği bir durum söz konusu değil. Adam zaten yapışmamış. Olsa piyangodan şey çıkmış olacak adama. Yani hiç e, hiçbir şey yapmadan bedavadan beleşten bir şey elde etmiş. Olmasa da zaten ben hiçbir şey yapmadım ki. o Tevekkül o değildir. Tevekkül insan yapıp yorulup Buna rağmen istediği olmamasına rağmen Allah'a teslim olması, kalbinin sükunet bulması, Allah'ın hikmet sıfatını ikrar etmesi tevekkül aslında nedir? Tevekkül aslında budur. Onun için hikmet nedir? Hikmet insanın Allah'ın insan hakkında takdir ettiğini, insanın hoşuna gitmese de, insan onu şer görse de onun hayır olduğunu kabul etmesidir. İnsan eğer bunu yapıyorsa demek ki hakim olarak Allah'ı ne yapmışlar? Allah azze ve celle'ye hakim olarak tanımış demektir. Mesela örnek olaraktan bir ayet kelime var genel anlatan savaşla ilgili. Geçen dersimizde de söyledik değil mi? Allah azze ve celle bize şunu öğretiyor. Diyor ki: "Ve asa en tuhibbu şey'en ve huwa şerrun lekum ve asa en tekrehu şey'en ve huwa hayrun lekum." Ve asa en tuhibbu şey'en ve la Çünkü Allah bilirsiniz bilmezsiniz. Yani nice şey vardır. Siz baktığınız zaman sizin için şey görülebilir, hayır görülebilir ama on, onda sizin için şer olabilir. E siz bunu göremezsiniz. Çünkü sizin bunu görebilmeniz için sizin ilminizin de Allah'ın ilmi gibi ne olması lazım? Mutlak olması lazım. Yani perdenin arkasını görmeniz lazım. Hani baktığınız zaman perdenin arkasında ne olduğunu görürseniz bunun bu şekilde takdir edilmiş olmasını size hayır mı şer mi olduğunu ancak o zaman anlarsınız. E siz bunu görmediğiniz için وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَاَنْتُمْ ve تَعْلَمُونَ Allah bilir, siz bilmezseniz Onun için olayların şer mi hayır mı olduğuna siz karar vermeyin. Siz sadece ne yapın? Üzerinize düşeni yerine getirin. Üzerinize düşeni yerine getirdikten sonra da nedir? Sonucu Allah'a bırakın. Takdir mutlaka sizin için hayırdır. Takdir mutlaka sizin için hayırdır. Mesela bizim konumuzun temelinden örnek verelim. Bizim konumuz ney? Mücahidin Allah'a ne yapması? Tevekkül etmesi. Mücahid'in Allah'a tevekkül etmesi. Mesela bir Mücahid düşün, Örneğin, diyelim ki bu Mücahid imani hazırlığını yaptı. itikat olaraktan imani hazırlığını yaptı. Maneviyatını da güçlendirdi. Be beşeri olaraktan bütün eğitimleri de aldı. Savaşa giderken bütün tekbirlerini de aldı. Gücünü, kuvvetini de topladı. Aylarca hazırlık yaptı. Mesela gitti düşmanla savaştı ve esir düştü. Savaştaki en kötü şey nedir? İnsanın kafire esir düşmesidir. Öyle mi? Şimdi mücahit geldi geri oturdu. Eğer bu mücahit ya bu niye böyle oldu dediği anda bunu hayatında tevekkül demiş olduğumuz şey söz konusu değildir. Çünkü bunun tevekkülü yalancı bir tevekküldür. Öyle mi? Bunun tevekkülü nedir? Bunun tevekkülü yalancı bir tevekküldür. Gerçek tevekkül ehli olmuş olsa ne derdi? Şüphesiz ki benim buraya düşmüş olmam, esir düşmüş olmam görüntü itibariyle sıkıntı olabilir. Lakin benim için mutlaka bu hayırdır. Niye? Mesela savaştığı zaman farkında olmadan kalbinde riya gizli bir yerlerde olduğu için ölüp ebedi cehenneme gidebilirdi. Şey, estağfurullah, ee, kalbinde şirk vardır. O bunun farkında değildir, bilmiyordur. Hayatında büyük bir şirk vardır mesela. Bunun üzerine ölüp, ebediyen cehennemde kalacağı bir şey yapmış olabilirdi. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle bunu istidrak edip tövbe etmesi için ona fırsat vermiş olabilir. Esarette belki karşılaşacağı biriyle o şirkini düzeltecek. Öyle mi? Farkında olmadan, kalbinde riya vardır. Temelinde riya olduğu için de hiçbir zaman riyasını fark etmemiştir. O riya ile savaşıp ölüp o cihadı da o şahadeti de iptal edebilir. Öyle mi? Allah Azze ve Celle ona mesela esareti takdir etmiştir, kendini bir, düşünsün bir şey yapsın, kontrol etsin, bundan vazgeçsin mesela diye. Öyle mi? Öyle. Zaferi elde edip, şımarıp, yeryüzünde zalim olanlardan olabilir mesela. O biliyor mu sonrasını? Yani zafer halini hiç yaşamış mı? Yaşamamış. Zafer başına geldiğinde onda nasıl bir etki yapacağını biliyor mu? Bilmiyor. Zafer iki türlü etki yapar. Birilerine zafer geldi mi tevazu oluşturur. Allah'tan olduğunu bildiği için boynunu büker, biz hak etmediğimiz halde Allah bunu bize verdi der, öyle mi? Ve bununla beraber ne yapar? Bununla beraber tevazusu artar Allah'a karşı. Biri de var, zaferi kendine nispet eder, kalbindeki kibir üzerine kibir artar, boynu iyice havaya kalkar, zalimlerden olur ondan sonra. Biz bunu biliyor muyuz? Biz bunu bilmiyoruz, öyle mi? Öyleyse ne yapacağız? Öyleyse biz, burada işte hakiki tevekkül, insan ancak Allah'ın hikmet sıfatını bilirse, Allah'ın her takdiratının mutlaka kul için hayırlı olduğunu bilirse o zaman insan ne yapacaktır? O zaman insan Allah hakkıyla tevekkül edecektir. Aksi halde insan ne yapar? Yalancılardan olur. Tamam mı? Bunu her şeye kıyas edebilirsiniz. Yani bu mücahit örneğini, vermiş olduğumuz mücahit örneğini hayatımızın bütün alanlarına ne yapabiliriz? Hayatımızın bütün alanlarına tatbik edebiliriz. Mesela örneğin diyelim ki işte e, ilim okuyan bir talebe. İlim okuyor diyelim. E, Kalbi güzel, kendisi güzel okuyor, bütün vaktini veriyor, Allah'tan sürekli yardım istiyor. İhlasla işte hem bulunduğu ortama hem ilme, hepsine saygısı var mesela. Yani bir ilim talebesi için olması gereken bütün vasıfları üzerinde barındırıyor. Öyle mi? Ama Allah ilim okumasını takdim etmiyor mesela. Bir yerde tutuyor pat, ilmi kesiyor mesela, adam ortada kalıyor. Tamam Şimdi bu adam ne yapması lazım burada? Hemen yapması gereken şey şu. Yani ben üstüme düşeni yaptım mı? Biz, sonuçları düşünen kendi tevhidinden şüphe etsin. Biz neyi düşünmek zorundayız? Biz sebepleri düşünmek zorundayız. Tamam. Kul sebepler üzerinde düşündüğü müddetçe kendini mükemmelleştirir. Ama kul sonuç üzerinde düşündüğü müddetçe kendi ahiretini tehlikeye atar. Biz sebepler üzerinde düşünmek Ben üstüme düşeni yaptım mı? Tamam. Ben ilim okurken yapmam gerekenleri zahiren ve batinen yani kalbi olaraktan ve ameli olaraktan ben bütün üstüme düşenleri yaptım mı? Yaptım. Muhakkak ki bu benim için daha hayırlıdır. Yani Allah benim ilim okumamı istemiyorsa demek ki bu benim için daha hayırlıdır. Şimdi biz ilim okuyup ileride insanları saptıran ee, modil imamlar olmayacağımızdan emin miyiz? Değiliz. Biz biliyor muyuz yarın öbür gün ne olacağız? Yani bugün insanları saptıran bu sapıkların her biri ilk ilim okuduğu dönemlerde dur şu ilmi okuyayım da milleti bir saptırayım diye mi ilim okumaya başladılar? Yok. Belki birçok iyi niyetlerle başladı. Lakin dünya, dünya malı, şöhret, kalabalık, sayı bak hepsini ne hale getirdi. Öyle mi? Biz böyle olmayacağımızı biliyor muyuz? Allah hepimizi korusun lakin bilmiyoruz. İnsan çünkü sonucunu ne yapmaz? İnsan sonucunu bilmez. Onun için biz ne yapacağız? Üstümüze düşeni yerine getirmiş miyiz? İlim olaraktan getirmişiz. Biz diyeceğiz ki ha, Rabbim Şüphesiz ki benim için ne takdir etmişse benim için hayırlı olan nedir? Benim için hayırlı olan odur. Çünkü ben bir adım sonrasını görmüyorum ki. Vallahu yalemu ve entum la ta'lemun. Yani bunu altın harflerle yazacağız kafamıza. Vallahu yalemu ve nahnu la na'lem. Allah biliyor, lakin biz ne yapmıyoruz? Biz bilmiyoruz. Yani bir adım sonra ne olacağını bilmiyoruz. İşte hikmet sıfatı da tevekkülün neticesi olan ve yalancı mütevekkillerle hakiki mütevekkilleri birbirinden ayıran nedir? Rıza. Yani tevekkül ettikten sonra takdirata rıza göstermek noktasında insanı buna sevk edecek, bunun üzerine terbiye edecek olan sıfat da Allah Azze ve Celle'nin hikmet sıfatıdır. Onun için kul, sürekli Allah'ın hikmetini yaptığı işteki takdiratlarını düşünmesi lazım. Nice zahiren, şer görünen şey e, ahirette veyahut da sonucu itibariyle insanlar için hayırlıdır. Çünkü Allah bilir, bizler ise ne yapamayız, bizler ise bilemeyiz. Evet. <gülüyor> Bütün bunlar kalbin amellerindendir. Tevekkül, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını iyice kavramı, kavramanın meyvesidir. Aynı şekilde imanın da şartıdır. Buna müminler iseniz yalnız Allah'a tevekkül eden ayeti delalet etmektedir. Bu ayetin anlamı ile ilgili olarak İbn-i Tayyip'in şöyle Allah'a tevekkül etmek, ona yapılması gereken imanın bir şartı olarak kabul edilmiştir. Bu ise tevekkülün bulunmadığı zaman imanın da bulunmayacağını gösterir. Musa Musa, ey milletim Allah'a iman ediyorsanız ve teslim olmuşsanız ona güvenin dedi. Ayetinde de İslam'ın olmasının göstergesi olarak tevekkül belirtilmiştir. Tevekkülün zayıf olması imanın zayıflığının delimdir. <gülüyor> İmi Teymiye de Rahimullah şöyle der. Kim, kim yaratıklardan birine ümit bağlamış ve ona tevekkül etmişse umudu boşa gitmiştir. Çünkü onunla müşrik olmuştur. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah'a ortak koşan kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma attığı şeye benzer. Tevekkülde şirk, yalnız Allah-u Teala'nın güç yetebilebileceği işlerde yaratıklara veya sebeplere bel bağlamaktır. Yardım etmesi veya rızık vermesi için taahhütlara veya ölülere tevekkül edenler bunun kapsamına girmektedirler. Sebeplere sarılıp sadece onların rol oynadığına inanmak, ilaç alıp şifanın sadece bu ilaçların olduğuna inanmak, asker ve silahları hazırlayıp zaferde yalnız bunların etkili olduğuna inanmak da bu şirkin kapsamına girer. Bununla birlikte tevekkülün, sebepleriyle sarılmak ile ilgisine de değinmemiz gerekir. İbn-i Tamam, bu... burada duralım inşallah. Şimdi, normalde bakın önümüzde iki tane ayet-i kerime var. Önümüzde iki tane ayet-i kerime var. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki, ve عَلَى اللّٰهِ in kuntum mu'minin. Eğer müminler iseniz, Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edin. Bunlardan bir tanesi de Musa Aleyhisselam'ın kavmine söylediği Eğer Allah'a teslim olmuşsanız Allah'a tevekkül edin. Öyle mi? Eğer Allah'a teslim olmuşsanız Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edin. Şimdi biz daha önceki derslerimizde mesela ne demiştik? Başa dönelim inşallah. Demiştik ki normalde Allah Azze ve Celle güzellikleri ve olması gerekenleri Kur'an'da ve Peygamberimiz sünnetinde Aleyhisselatü Vesselam bize öğrettikten sonra her konuda mutlaka bize sağlama yapabileceğimiz bir şey de göstermişlerdir. Öyle mi? Allah azze ve celle sahabeyi bu şekilde terbiye etmiştir. İlk nesli böyle terbiye etmiştir. Yani mesela onlara demişler demiştir ki iman edin. Onlara imanı emretmiştir. Onlar da demişlerdir ki biz iman ettik. Daha sonra Allah azze ve celle mutlaka gerçek iman edenlerle kendini kandıran iman ettim diye insanlar birbirinden ayrılsın diye ne yapmıştır? Bir takım şeyler söyler. Mesela eğer iman etmişseniz Allah'a tevekkül edin. Eğer iman etmişseniz üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman etmişseniz şöyle, eğer iman etmişseniz böyle. Bunlar hep nedir? Bunlar hep insanın o güzellikleri ben kabul ettim dedikten sonra gerçekten etmiş miyim, etmemiş miyim diye kendini kontrol etmesi için bulunmaz nimetlerdir. Çünkü en kötü olan şey nedir? İnsanın kendinin de bir şeyi kabul ettiğine inanıp ama Allah katında onun kabul edilmeyenlerden yazılmasıdır. Öyle mi? Yani yeryüzündeki en kötü olabilecek şey nedir? Düşünün mesela siz iman ettiğimizi iddia ediyorsunuz. Ben müslüman oldum diyorum mesela ben ama Allah beni böyle kabul etmiyor. Allah beni katında farklı bir kategoride yazmış mesela. Ben sadıklardanım diyorum mesela, Allah beni kendi katına yalancılardan yazmış mesela. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani insan bir de bilmiyor bunu. Hani insan bunun farkında değil. Onun için yani bu duruma düşmemek için insanın ne yapması lazım? olması gereken bütün güzelliklerin sağlamasına bakması lazım. Yani bunlar benim hayatımda var mı? Ben var olduğunu söylüyorum. O zaman yansımasına bakmam lazım. Allah iman evlinin vasıflarını ne diye anlatmış? Kur'an'da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mesela. Ben bu altısını tek tek kontrol etmem lazım. Bunlar benim hayatımda varsa demek ki benim hayatımda iman vardır. Veya bunlar ne kadar varsa demek benim hayatımda iman o kadar vardır. Anlaşıldı. Tevekkül de böyle bir şey. Yani hem imanın hem de İslam'ın şartlarından bir tanesi ne? Allah azze ve tevekkül etmek. Öyle mi? Hem imanın hem de İslam'ın şartlarından bir tanesi. Şimdi iman ne demek? İslam ne demek? İman, tek başına zikredildiği zaman inanılması gereken inanç esaslarını kapsar. Estağfurullah. İman, tek başına zikredildiği zaman, iman dediğimiz zaman bütün dini kapsar. Öyle mi? hem inanılması gerekenleri, hem amel edilmesi gerekenleri. İslam, tek başına zikredildiği zaman bütün dini kapsar. Öyle mi? Hem inanılması gerekenleri, hem amel edilmesi gerekenleri. İman ve İslam dediğimiz zaman lakin, ikisini yan yana getirdiğimiz zaman, iman, inanılması gereken esasları kapsar. İslam, amel edilmesi gereken şeyleri kapsar. Yani iman iç, İslam, dış. Öyle mi? Dışa yansıyanları kapsar. Şimdi bu meseleye şöyle bir eğilelim. Tevekkülün bu meseleyle alakasına bakalım. İmanda tevekkül, bu bizim her birimizin kendimizi hesaba çekeceğimiz bir mesele. Yani kendi imanımızın ne kadar kamil olduğunu veyahut da var olup olmadığını anlayabilmek için tevekkülümüze bakacağız. Tabi tevekkülden kastettiğimiz ne? Yani üstüne düşeni yaptıktan sonra işi Allah'a tevdi etmek ve sonucu da olduğu gibi razı olmak. Yani her türlü sonuca olduğu gibi razı olmak. Bu bizim kendi içsel meselemiz. Yani biz bunu ancak her birimiz olaylar karşısında vermiş olduğumuz tepkiyle kendi imanımızı ölçebiliriz tevekkülle. İslam'a gelince İslam nedir? Tevekkülün açığa çıkan boyutudur. Öyle mi? Ne demek bu? Hz. Musa'nın kıssasından bu zaten güzel bir şekilde anlaşılır. Şimdi Hz. Musa'nın kavmi ne yapıyor? Hz. Musa'ya diyor ki şeyden sonra. Yani sen gelmeden önce de bize ziyet görüyorduk. Sen geldikten sonra da bize ziyet görüyoruz. Yani hani sen geldin, bizi kurtarmayı bize vaad ettin. Öyle mi? Sen bizi kurtarmayı bize vaad ettin. Lakin sen bizi kurtarmayı bize vaad ediyorsun ama sen geldikten sonra da Firavun bize eziyet ediyor. Öyle mi? Sonuçta senin öncelinden sonranın arasında ne yok? Farkı yok. o da bu kıssada yani buranın anlatıldığı yerde Allah Azze ve Celle neyi helak etmiş? Firavunu ve kavmini helak etmiş. Musa ve kavmi açıkta kalmış. Öyle mi? Şimdi yeni bir hayata başlayacaklar. Hiçbir şey yok. Ellerinde bir, bir, bir şey yok. Allah azze ve celle onları bir tarafa doğru yönlendiriyor. Hatta içecek suları bile mevcut değil. Böyle bir durumda insanın aklına tabii olarak ne gelecek? Ya biz ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nereye gideceğiz? Nasıl olacak? Vesaire bunları düşünecek ya insan. Hazreti Musa diyor eğer Allah'a teslim olanlardansanız Allah azze ve celle'ye tevekkül edin. Yani elbette ki bizi buraya kadarına getiren Allah bundan sonrasını da götürmeye kadirdir. Buraya kadarını bu şekilde takdir eden Allah elbette bundan sonrası için de bizim için ne yapmıştır? Bizim için mutlaka bir takdiratta bulunmuştur diye. Burası anlaşıldı öyle değil mi? İslam'da yani İslam olaraktan tevekkül bu demek. Müslümanların Celle'nin kendi haklarında yapmış olduğu takdiratlara zahiren teslim olmaları, batınen teslim oldukları gibi zahiren teslim olmaları. Şimdi zahiren teslim olmayan bir adamın ne zararı olur? Hem kendine zararı zaten vardır. Kendine zararı nedir? Kendi imanınız edilemiştir. Öyle değil mi? Tevekkül etmeyen bir adamın kendine zararı nedir? Kendi imanınız edilemiştir. Öyle mi? Peki İslam olarak zararı nedir? Yani zahiren zararı nedir? Şimdi düşünün biz bir iş yapıyoruz. Yaptığımız işin sonucu çok tehlikeli. Tamam Bir üstümüze düşeni yaptık. Başımıza çok büyük bir musibet de gelebilir. Biz diyelim oturduğumuz yerde dedik ki ya Allah Azze ve Celle biz üstümüze düşeni yaptıktan sonra şüphesiz ki o hakkımızda hayırlı olanı takdir edecekti dedik. İçimizde üç tane adam var mesela. Ne olacak? Ya yakalanırsak ne olur? Ya ölürsek ne olur? Ya ölsek çoluk çocuğumuz arkamızda ne olur vesaire Bu adamların zararı ne? Diğerlerinin kafalarını ne yapıyorlar? Diğerlerinin kafa işte münafıklık bu ha. Medine'de münafıklık yapanların münafıklığı neydi? Münafıklık yapanların münafıklığı buydu. Münafıklar Muhammed'in yanında yer almayalım demiyorlardı insanlara. Münafıklar gelin Muhammed'i terk edelim demiyorlardı insanlara. Münafıklar ne yapıyorlardı? Münafıklar zahiren Allah'a tevekkül etmiyorlardı sadece. Ey Muhammed savaşa çıktık ama harcayacak paramız yok. Ey Muhammed biz gitsek arkadan Yahudiler saldırsa, peki bizim çocuklarımız ne olacak? اِنَّ بُيُوتَنَا aura, Bizim evlerimiz avrettir. Sen bizi çıkardın ama gene de ya bizim evlerimize birileri saldırırsa mesela. Sen 300 kişiyle 700 kişinin 1000 kişinin karşısına nasıl duruyorsun ey Muhammed? 700 tane adam toplamışsın 3000 kişilik orduya mı e gidiyorsun ey Muhammed? Sen ne biliyorsun yarın bu adamlar buraları ele geçirseler niye aramızı güzel tutmuyorsun bu adamlarla? Dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani üzerlerine düşen yapıldıktan sonra mesela Müslümanların üzerine düşen neydi be Uhud'da? Savaş için hazırlıklarını yaptılar mı? Yaptılar. Gerekli bir sayı toplandı mı? Toplandı. Yola çıktılar mı? Çıktılar tamam. Daha bundan sonrası kime kalmış? Allah Azze ve Celle'ye kalmış. İşte münafıkların yapamadıkları yer burası. Yani Allah Azze ve Celle o son noktaya gelince çünkü zahiren yani münafık olaya zahiri gözüyle baktığı için, olaya batını noktayı karıştırmadığı için sadece onun için gözle görülendir. E gözle görülen de 700 tane adamın 3000 bin tane adama karşı gelmesi ne değildir? Mümkün değildir. Gözle görüleni söylüyorum ama, ama Allah dilerse Allah takdir ederse bir tane adam da tane adamı helak etmez mi? Bir sinek üç bin tane 3000 bin kişilik bir orduyu helak edebilir. İşte Müslümanların onun için sadece batını tevekkülle yetinmemeleri lazım. Yani olaylarda, vakalarda insanların zahiri tevekküllerine de bakmaları lazım. Özellikle mücahit olan insan. Çünkü zahiri tevekkülü olmayan zahirde de tevekkül edemeyen insanlar mürciftirler, muhzildirler. Yani insanları sürekli yolda alıkoyarlar, sürekli insanların kafasını karıştırırlar. Her belada, her musibette kendileriyle beraber kalpleri hastalıklı olmaya müsait insanların ayaklarını ne yaparlar? Kaydırırlar, götürürler. Onun için beraberlik kurarken, kendisiyle cihad edeceğimiz bir taife belirlerken neyine bakmamız lazım? Batın-i onun Allah'ın arasında olan bir şey, öyle mi? Zahiri tevekkülüne de bakmamız lazım. Çünkü zahiren Allah'a tevekkül etmeyen insanlar ne yaparlar? Mürciktirler. Mutlaka çevrelerinde başkalarının da ayağını kaydırırlar, başkalarını da götürürler. Allah'ın münafıkları savaşa çıkarmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu değil miydi zaten? Öyle mi? Onlar sizin aranızda fitne yaymaktan geri durmazlar. Fitneyi nasıl yayıyorlardı münafıklar? De bu tip şeylerle. Bak işte uğraştık olmadı bu kadar yola çıkılır mı, şöyle yapılır mı, böyle yapılır mı? وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ sizin içinizde de onlara kulak verecek olanlar vardır. Her Müslüman aynı imanda, her Müslüman aynı itikatta değildir. Bazısı zayıftır, bazısı nefsine zulmedendir, öyle mi? Onun için e, her imana adamı sağlam değilse biz ne yapalım dememek lazım, öyle mi? Müslümanları özellikle imanı zayıf olan, ayağa kaymaya müsait olanları bu tip durumlardan korumak için zahiri tevekkülü olmayan, yani üzerine düşeni yaptıktan sonra sonuç üzerinde çok kafa yoran, sonuç üzerinde çokça düşünen insanlardan uzak durmak lazım. Çünkü bunlar bir işi başardık, becerdikleri zaman kendilerine nispet ederler. Öyle mi? Sonucu sonuca bu kadar yoğunlaşan adam bir işi becerdikten sonra sonucu kendine mal eder, kibir yapar. Kendini de helak eder, bizi de helak eder. Öyle mi? İşi beceremediği zaman da of puf ede ede ede kafamızı şişirir. Öyle mi? Biz, bizi, kim bizi ilgilendirir? Biz iş yaparken sebeplere yapışan ve sebeplerde hakkını veren insanlara bakmamız lazım. Çünkü biz kul olarak bizim üzerimize düşen nedir? Bizim üzerimize düşen budur. Onun için zahiri yani İslam'da tevekkülün olmamasının en büyük zararı kişinin kendine zararı olduğu gibi bir de neye zararı vardır? Bir de İslam cemaatine ve Müslümanlara da kişinin zararı vardır. Bir de tevekkülde şirk vardır. Tevekkülde şirk nedir? Tevekkülde şirk insanın, Allah'ın sebep kıldığı şeyleri İnsanın Allah'ın bir şeyi bir şeye sebep kıldığı yerlerde sebebi müstakil görmesi veyahut da Allah'ın Allah'tan başkasının gücünün yetmediği meselelerde Allah'tan başkasına tevekkül etmesidir, dayanmasıdır, onu dayanak olarak kabul etmesidir. Tevekkülde şirk nedir? Tevekkülde şirk kişinin Allah azze ve sebep kıldığı şeyleri müstakil kabul etmesi, müstakil olarak görmesi. Veyahut Allah'tan başka hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği yerlerde baş Allah'ın dışındaki varlıkları veyahut nesneleri her neyse dayanak kabul etmesi tevekkülde şiddir. Mesela Allah iyileşmemiz için e, ilacı ne yapmıştır? Vesile kılmış, sebep kılmıştır. Öyledir mi? İnsan eğer bu sebebi sebep bilir, bu sebebe yapışır. Sebebe yapıştıktan sonra sonucu ve şifa, sonuç nedir? Şifadır. Şifayı Allah'tan bilir ve beklerse bu tevekküldür zaten. Öyle mi? Lakin eğer insan ilacın varlığını, şifanın varlığına, ilacın yokluğunu şifanın yokluğuna bağlarsa ve benzeri yani sebebi müstakil kabul ederse ki çoğu insanda bu yaygın bir şekilde mevcut zaten. O zaman bu nedir? O zaman bu insanı tevekkülde büyük şirk'e götürür. Öyle mi? Veya o da insan Allah'tan başka hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği meselelerde Allah'tan başkasını dayanak kabul eder, onun üzerine tevekkül eder, ondan beklerse bu da insan ne yapar. Bu da insana tevekkülde şirke götürür. Şimdi burada son kısa olaraktan son bir nokta var. İnşallah ona e, değinelim. E, geçen dersimizde böyle özet olarak geçtik. Bu dersimizde anlatalım. Sebep meselesi. Yani tevekkülde sebep meselesi. Çünkü biz ne demiştik? Dedik seleften bir imam diyor ki kim tevekküle taan ederse imana taan etmiştir. Kim de sebeplerde tan ta ederse sünnete taan Ne demek bu demiştik? Çünkü bütün peygamberler Sadece Allah azze ve tevekkül edip yerlerine oturmamışlar, Ne yapmışlardır? Hepsi Allah'ın takdir etmiş olduğu bütün sebeplere yapışmışlardır. Ondan sonra Allah azze ve tevekkül etmişlerdir. Ondan dolayı sebebin olmaması tevekkülün kemale ermesidir. Sebep neymiş? Allah heri sebebe yapışmaz gibi saçmalıklar peygamberlerin sünnetine tahann etmektir. Çünkü böyle inanmak bütün peygamberlerin Allah azze ve Celle eksik tevekkül ettiklerine inanmak demektir. Öyle değil mi? Ne demiştik burada? Demiş ki ehli sünnetin terbiye metoduyla tasavvuf ehlinin terbiye metodu arasındaki fark işte burada açığa çıkar. Öyle mi? Tasavvuf ehline göre mesela tevekkülün en tabii her tasavvuf ehli değil la. Yani sapkın olan, daha önce de söylemiştim. Biz fırkaları söylediğimiz zaman zemmettiğimiz, yerdiğimiz hangisidir? Sapkın olanlar ve aşırı gidenlerdir. Yoksa her o isimle isimlenen değildir yani. Hakikaten o sapıklığa bulaşanlardır. Bu konuda aşırıya giden sapıklar tevekkülün kemale erebilmesi için insanın bütün zahiri sebeplerden tecerret etmesi gerektiğini söylemişlerdir. Yani en güzel tevekkül rızıkta nedir demişler? Mesela ehli sünnete göre rızıkta tevekkül nedir? Çalıştıktan sonra, iş aradıktan sonra, yorulduktan sonra rızkın kemiyetini Allah'a bırakmaktır. Fazla mı geldi, az mı geldi, verdi mi, hiç mi vermedi? Ona bakmamaktır. Öyle mi? Lakin öncesinde bir çalışma Sapkın olan aşırı giden tasavvuf ehline göre tevekkül nedir? Yerinde oturup bir mağaraya çekilip rızkın gelmesini beklemektir. Öyle mi? Bu nedir? Bu bütün peygamberlerin sünnetine taan etmektir. Neden? Çünkü Allah azze ve celle bütün peygamberlere sebeplere yapışmalarını emretmiştir. Ve bütün peygamberler de sebeplere yapışmıştır. Mesela Allah ne diyordu? Ve Gücünüzün yettiği kadar onlara kuvvet hazırlayın. Öyle mi? Yani yerinizde oturun Allah'ın size muzaffer kılın. Bak buna rağmen siz gücünüzün yettiği kadar ne yapın? Kuvvet hazırlayın. Ya eyhellezine amenu huzu hidrakum. Ey iman edenler tedbirinizi alınız. Lakin buna rağmen siz bunlar hepsini yaptıktan sonra fenfiru tubatin veya infiru cemia. toplu olarak veya da tek tek çıkın diyelim. Çıktınız mı? Ney ve mennasru illa min indillahil azizil hakim. Yardım ancak Allah Azze ve katına orayı işte Allah'a tevekkül küledi. Yani yardım mı gelir, hezimet mi gelir? Burayı Allah'a tevekkül küledi. Onun için Allah Azze ve Celle her konuda sebeplere yapışmayı emretmiştir. Sebeplere yapıştıktan sonra sonucu Allah Azze ve Celle'ye bırakmayı bizden istemiştir. Ve sebeplere yapışmayan bir insan, Sünnet'e taan ettiği gibi. Yaptığı şeyin ismi kesinlikle tevekkül değildir. Çünkü tevekkül yorulduktan sonra sonucu Allah Azze ve Celle bırakmaktı. Onu geçen dersimizde ikinci maddede zaten anlatmıştık. Sebepler de nedir? Yapışacağımız sebepler iki kısımdır. Meşru olan sebepler vardır, Gayri meşru olan sebepler vardır. Gayri meşru sebepler nedir? Allah Azze ve Celle'nin haram demiş olduğu sebeplerdir. Öyle mi? Meşru olan sebeplerde kul sebebe yapıştıktan sonra Allah'a tevekkül eder gayrı meşru olan sebeplerde ise sadece Allah'a tevekkül eder. Tamam? Meşru olan sebeplerde kul meşru olan sebeplere yapışır. Ondan sonra Allah azze ve celle'ye hakkıyla tevekkül eder. Lakin gayri meşru olan sebeplerde yani izlenilecek yol tutulacak sebep eğer haramsa şeriatın yasakladığı bir şeyse kişi ona yapışmadan sadece Allah azze ve celle'ye ne yapar? Sadece Allah azze ve celle'ye tevekkül eder. Bu çok büyük bir asıldır. Yani insan bunu anlarsa eğer, insan bunu anladığı zaman menheci istikamet bulur insan. İnsan bunu anlarsa insanın menheci istikamet bulur. Mesela diyelim ki şimdi biz Allah bize diyelim ki cihad etmeye emretmiş. Öyle mi? Cihad edebilmemiz için bizim ne yapmamız lazım? Mesela kuvvet hazırlamamız lazım. Öyle mi? Bu kuvvetin yolunu nasıl arayabiliriz mesela? Diyelim ki işte eğitim, para, işte silah vesaire vesaire. Sonra da Allah'a tevekkül. Eyvallah. Bunda bir problem var mı? Bunda bir problem yok. Bizim cihad edebilmemiz için mesela, önce kafir olan bir taifeye dost edinmemiz lazım ki o kafir olan taifeye dost edindikten sonra cihad edebiliriz mesela. Bu da bir sebep. Kuvvet bir sebep ya. Burada hazır bir kuvvet var mesela, bizim onları dost edip, onların dinine sükut edip, onları ikrar edip kuvveti oluşturduktan sonra cihad edeceğiz. Bu da bir sebep değil mi? Burada ne yapacağız biz? Burada sebebe yapışmak yok. Burada sadece Allah'a tevekkül var. Öyle mi? Niye? Çünkü sebep Allah Azze ve Celle'nin meşru kılmış olduğu bir sebep değildir. Yani bir şeyde tevekkül edebilmek için illa sebebe yapışmak lazım diyoruz ya. Bazen eğer sebepler meşru olmazsa, Allah'ın yasakladığı şeyler olursa o tip yerlerde sadece bize düşen ne olur? O tip yerlerde bize düşen sadece Allah Azze ve tevekkül etmek olur. Evet. Burada duralım inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ rabbil رَبِّ العالمين.